Ama aslında siz sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Lakin Allah'ın ihlası erdirdiği kulları yaptıklarının mükafatını kat kat fazlasıyla alacaklardır. Onların tarife hacet olmayan her yönden mükemmel bir nasipleri vardır. Onlara meyveler vardır ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde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 Bunlar da onların izlerinde koşmaya can atıyorlar. Daha önce yaşayan insanların ekserisi de yoldan sapmışlardı. Biz de onları uyarıp gerçeği gösteren peygamberler göndermiştik. İşte bak ve düşün. O uyarılanların akibeti nice oldu. Ancak içlerinden Allah'ın imana ve ihlase muvaffak kıldığı kullar elçileri dinleyip o kötü akibetten kurtuldular.